Niçeden günümüze modern felsefe. Söyleşenler Oruç Aroba ve Kılınç Alkan. Şimdi, peki ben şunu da ekleyeyim. ona su bir daha sorayım. 17. 18. yüzyılda farklı yapıldı dedin. Yani yazıldı büyük çapta. Evet. Değil mi? Evet. Met, düz metinler evet. olarak. Peki, şöyle düşünsen. Düz yazılmış bir metni okuyarak felsefe öğrenmenin de bir tür karşılıklı konuşma olabileceğini düşünsen. Yani bir felsefe metni okurken acaba yine öyle karşılıklı konuşma biçimden bir iş mi yapıyoruz? Peki. <gülüyor> benim, benim aklıma şöyle garip bir şeyler geliyor. O zaman ne demek ki felsefe yapmak? Yani onu yazmak ne demek ki? Şimdi öyle kocaman bir soru sorarsan Peki, felsefenin yani ne olduğunu söyleyemem. Söyleyeyim. Diyalog biçiminde onu yazmakla... E düz metin olarak yazmak arasındaki farkı nasıl belirteceğiz? Her ikisi de çünkü sonuçta okuyanla bir diyalog onun. Başka evet. türlü olabilecek bir iş değil zaten felsefe. bildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla okuyanı aktif olarak işin içine karıştırmadan olup bitebilecek bir iş değil felsefe. Çok güzel. Evet. Tam da öyle düşünülüyor bu iş böyle yapılırken. Yani şu anlamda ııı e felsefe öğrenilemez 1996